Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Göçmenin Müziği, Müziğin Göçü'nde bu hafta Stavro ile beraberiz. Atina'dan Küçük Asya Araştırmaları Merkezi'nden e, uzun yıllardır merkezin yöneticiliğini, e, yöneticiliğini yapan e, bir kişi e, Stavro Bey. E, bu Küçük Asya Araştırmaları Merkezi Anadolu Rumlarının zorunlu göçünün ortaya çıkardığı travmanın toplumsal bellik üzerindeki etkisini belgeleyen önemli bir kurum. Geçen hafta salı günü arşivden sonra konuşma serisi için İstanbul'a gelmişti Savra Bey ve o arkasından da pek çok başka kurum tarafından da davet edildi. Bir Boğaziçi Üniversitesi'nde de bir ...seminer yaptı. Bugün de Kırma'da... ...bizi e, konuğumuz oldu. Biz e, hem biraz genel olarak... ...ben merkezle ilgili de soru sormak istiyorum ama... ...daha ziyade e, bu merkezin... ...arşivindeki müzik kayıtlarını bugün... ...konuşacağız kendisiyle. E, hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, Davetiniz için... ...çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim... ...katıldığınız için. E, müzik kayıtlarına... ...geçmeden önce biraz bize merkezden... ...bahsedebilir misiniz? Ne zaman kuruldu? İçeriğinde neler var? E, nasıl çalışmalar... ...yapıyor bu merkez? Aslında... ...enstitünün çekirdeğini müzik oluşturuyor. Ee, Melbo adlı... E, ...Yunan müzikolog... ...Paris'te... E, Sorbonne Üniversitesi'nde... E, ...Yunan halk müziğinin... E, ...gelerini inceleyen... ...bir doktora tezi... E, başla, e, ...başlatır. E, Yunanistan satında... ...e... Bu geleneği iyi bilen e, bilenlerle e, kayıt yapmaya koyulur. Bu bağlamda da Yunan müzik gelenden başka Anadolu'dan bir vadele veya göç bağlamında Yunanistan'a girişmiş olan göçmenlerle karşılaşır. Bunun değerini ve önemini e, algılar ve e, müzik çalışmalarını, müzik kayıtlarını bir kenara bırakıp Anadolu'dan getirdikleri birikimi kaydetmek amacıyla e, Rum mübadil ve göçmenlerle bir mülakat dizisi e, düzenler. Esas e, Anadolu'dan getirdikleri kültür ee, kültürel ve toplumsal birikimi kaydetmek Onun kaybolmasını sağlamak Böylece 30 ot, sonrası ellerin başına kadar e, süren e, Yaklaşık 5000 mübadil ve göçmenle e, yapılan bir mülakat dizisi oluşur o dönemde maalesef e, teknik olanaklar el vermediği için bu mülakatların ses kaydı hiçbir zaman yapılmadı. E, böylece e, mülakatlar yazılı bir şekilde korundu. Ve mülakatlardan oluşan bilgi e, birikimiyle e, enstitümüzde bulunan e, 3 bin sayfayı aşan bir sözlü tarih arşivi oluştu. E, 5 bin mübadille e, yapılan mülakatlar sonucu Anadolu'da e, Rum Ortodoks varlığını belgeleyen 1350 belde saptandı ve kaydedildi. E, 1950 sonrası ise elde edilen bu arşiv çalışmaya ve araştırmaya açıldı. Ee, proje değişti. Artık e, 1922 öncesi bilgiler araştırılmadı. Elde edilen birikim araştırma aracılığıyla ve yayınlandı e, ve de herkesin e, elemanları dışında bugüne kadar süren bir e, araştırma esisisü oluştu e, son yıllarda özellikle bu e, Sölü tarihi tarih e, tarihi değerlendirmek amacıyla e, Türkiye'den de e, genelde Yunanca'yı öğrenip e, HESÜ'de çalışan e, lisans, lisansüstü e, öğrencileri, akademisyenler, gazeteciler, müzikologlar ee, ve buna benzer araştırmacılar e, e, kabul ediliyor. 1950 sonrası sü sürecinde e, sürecinden e, bugüne kadar e, enstitünün e, yaklaşık olarak e, gerçekleştirmiş orta olduğu 60 tane yayın var. Aynı zamanda mü, e, enstitünün çekirdeğini oluşturan e, müzik ve halk bilimi bölümünde e, gene eli bulan e, CD yayını var. Aslında müzik ve halk bilimi bölümü o kayıt projesini sürdüren tek e, birimdir e, şey, e, enstitüde. E, bugüne kadar Yunanistan satında e, müzik kayıtları e, yapılmaktadır ve e, ilk yıllarda yapılan e, Anadolu müzik geleneğini kaydeden e, e, çalışmalar dışında e, Agribos'dan Makedonya'ya e, Argosaronikos adalına kadar varan bir e, çerçevede e, müzik çalışmaları yayınlanmıştır. Evet, Bu ilk dönem kayıtlarına dönecek olursak Biraz önce e, mülakatlardan bahsederken Ses kaydı yapılamamıştı Dediniz e, evet. dolayısıyla notlar alındı Ve 300 bin sayfalık bir, bir evet. e, Metin var bugün elimizde dediniz Ama ses kayıtları e, Yani müzik kayıtları erken dönemde e, Alınabilmiş değil mi? 1930'lardan evet. itibaren e, Şimdi elimizde aslında bugün e, Savra e, bize e, arşivden getirdiği Bazı örnekler de var Kapadokya'dan ve Karadeniz'den bazı örnekler dinleyeceğiz e, bir, bir örnek dinleyelim Kapadokya'dan zannediyorum bu örnek. Ee, daha sonra bu kayıtların nasıl hangi teknolojiyle alındığını e, soracağım ben Stavro Bey. 94.9 açık radyodayız göçmenin müziğiimiz içinde bir e, Stavro Anestidis ile Küçük Asya Araştırmaları Merkezi'nin müzik kayıtları müzik arşivi üzerine konuşuyoruz. Kapadokya'dan bir örnek dinledik. 1930'larda e, Yunanistan'da kaydedilmiş bir örneği dinledik. E, Stavro Bey, bu örnekler yani bu kayıtlar hangi cihazlarla alınıyordu ve bugün de nasıl saklanıyor acaba arşivde? Bildiğiniz gibi o dönem tabii teknolojik açıdan çok gelişmiş değildi. Ama e, bu inisiyatifin başında Melpo Merle'nin... Eşi e, Fransız e, Yunan Edebiyatı Profesörü Oktan Melli vardı. E, onun sayesinde e, ünlü Fransız Pate şirketinin e, teknik olanakları sağlandı. Tabii o dönemlerde e, herhalde o cihazlar... E, Taşınmayacak yükteydi. Ee, Atina'da bir stüdyo... ...kiralandı. Ee, cihazlar oraya geliştirildi. Ve bir süre... E, ...çeşitli yerlerden... E, ...oraya... ...getirilen mübadillerle... E, ...ses kaydı yapıldı. O, e, bu ses kayıtlarının sonucunda... Ee, ...Tesalya, Peloponez, Girit, Sifnos Adası, Epir, Trakya Egeada'ları ve Anadolu'dan toplam olarak 222 plak, 639 name, 537 şarkı ve 66 Bizans namesi kaydedildi. Hı hı. O süreç bildikten sonra e, o stüdyo ka kapatıldı... Ee, ve sonradan gelişen o mübadillerle yapılan mülakatlar teknik olanaklar olmadığı için sadece ...yazı şeklinde bize geçti. Evet, alana çünkü aleti götürmek, bu evet. cihazı götürmek mümkün değildi. Peki daha sonra bu örnekler notaya da alınmış zannediyorum değil mi? Evet. E, o evet. süreçten bahseden salı günkü konuşmanızda bir e, alıntı yapmıştınız. E, Oktavya Merli'den. Evet. E, belki onu tekrar onu gösterebilir miyiz? İsterseniz isterseniz okuyabilirim. Evet çok sevinirim. Evet. Melpo ve halk bilimcisi Dimitri Lukopoulos... Geride kalmış şurtları hakkında net bilgiler vererek konuşabilecek, hatta şarkılarını bile söylebilecek mübadilere ulaşmak için onları aramaya başladılar. Başlangıçta bu bahtsız ve mutsuz insanlar, önemsiz saydıkları için hangi köyden geldiklerini söylemeye bile utanıyorlardı. Nerelisin? Anadoluluyum. İyi ama Anadolu'nun neresindesin? Noel Baba'nın memleketinden. Kayseri'li misin? Evet ve hayır. Neden hayır? Kayseri'ye yakın bir köydenim. Köyünün adı ne? tablosun Tavlosun Kayseri'den ne kadar uzak? Onca saat. Nasıl gidilir oraya? Yol var mı? Yok. Küçük toprak bir yolu var. Patika gibi. Oradan yürüyerek giderdik. Güzel miydi? Tam bir cennet. Yavaş yavaş diyalog ilerliyordu. İlk başta tedirgin olan mübadil... Avrupa'da Paris'te yaşamış bir Atinalı hanımefendinin merakı ve ve tanıdık, bilge ve iyi bir insan olarak algıladığı halk bilimcisi önünde yeniden konuşmak için cesaretini toplamıştı. O kadar ki nihayetinde tavlosunluğu bir türlü konuşmasına son veremiyordu. Orada mı? Elbette. Şarkı söylerdik. Bayramlarımız, kutlamalarımız olurdu yıl boyunca. Kaşık çalar, eşliğinde danslar ederdik. Bana bir şarkı söyler, söyleyebilir söylebilir misin? Nasını da yapar mısın? Büyük araştırma işte böyle başladı. Evet. Ee, bir örnek daha dinleyelim şimdi yine Kapadokya'dan. İsmi Efimiano, bir beykar hondodu. Kariblerin dostuydu. İsmi Efimiano. Çarkiller akıp aradı, fakirleri toplardı. Kendi hizmeti yapardı, isme de fiymlenirdi. Roma için de biri dipek de bletli mamurdu. Kunda bir de yeridi bir hafta düğündü tuttular. Çöl memleket Bunların e, notaya alınma sürecinle ilgili de yine bir galiba e, alıntı vardı değil mi? Evet, evet. O gün sohbette aktarmışsınız. Evet. Oktav Mele'den aktarıyorum. Şöyle. Bir gün tulumlarıyla Karadenizli Rumlar geldi. Deriden tulumlarının içini havayla doldurdular. Ve öylesine sarsıcı, korkunç seslerle titrettiler ki ortalığı Sina Sokağı'ndan doğru çıkmak için geçen yayalar. Bizim evin yardımcı Sadık ve iyi insanımız Tamatina gecenin bu saatinde bu kadar geç saatte hangi hayvanı neden katlettiğimizi sordular. Ses kayıtları bitince Melpomer ile şarkıların nota olarak yazılarak partitür defterlerine geçmesi için çabaladı. Müzik aleti olmadan bir şarkının kaydedilmesi belki kolaydı. Ama kemençe lirada ki yayını süsleyen küçük zilleriyle zurna ve flütle eşlik edince kayıt tam anlamıyla berbattı. Çünkü normal zorluklara bir de Anadolu makamları perdeleriyle şarkıcıların ritme uygun özgün yorumları da her şeyi iyice zorlaştırmıştı. Ama dün farklı söylemiştiniz bu şarkıyı dünkü dünde kaldı. Bugün bugündür. <gülüyor> evet, transkripsiyon gerçekten etnomüzikologlar için çok zorlu bir süreç. Çünkü bütün hem icranın yani kişisel özelliklerini aktarma meselesi hem işte o enstrüman eşliğinin yazılması filan son derece zor. Hatta bugün artık bunu yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz, gerekli mi değil mi filan gibi tartışmalar var. Kayıt teknoloji çok ilerledikten sonra. Şimdi tam da aslında bahsettiğiniz Karadeniz'den bir örnek dinleyelim hem de enstrüman eşlikli bir örnek dinleyelim. Yine 1930'lardan arşivden Küçük Asya Yaşmaları Merkezi'nin müzik arşivinden Geli haviyonu ah Yes, you are. Yes, you are. Yes, yo e na e na que <muchas> da 94.9 Açık Radyo'dayız. Göçmenin Müziği, Müziğin Göçü'nde Küçük Asya Araştırmaları Merkezi'nden Stavro Anistidis'le birlikteyiz e, ve e, merkezdeki ses kayıtlarını, müzik kayıtlarını e, arşivini konuşuyoruz. E, Karadeniz'den bir örnek dinledik 1930'lardandı. E, şimdi ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Karadeniz ve Kapadokya'dan iki örnek dinledik ama ağırlıklı olarak e, arşivinizdeki e, bu mübadillerden alınmış ses kayıtları, erken dönemdeki ses kayıtları hangi bölgelerden acaba? Ee, söylediğiniz gibi üç bölgeden Karadeniz, Kapadokya ve İzmir ve Yöresi <gülüyor> Aslında gelenen ilk CD'de İzmir ve Yöresi'ni içeriyordu Ondan sonra Kapadokya oluştu e, Son olarak da Karadeniz, Pontus şarkıları ki Aynı CD e, Türkiye'de kalan müzik tarafından da yayınlandı Hı. Bu CD'lerin bir kısmında e, öncelikle geleneksel, yani daha diyelim ki e, orijinal kayıtlar, daha sonra onların yeniden inşa edilmiş, yeniden seslenmiş evet. versiyonları ee, benim, değil mi? Evet, özellikle Kapadokya ve e, Karadeniz'le ilgili olan CD'lerde iki ayrı yorum var. Evet. E, CD'lerden bahsettiniz az önce kitaplar da yayınladığınızı müzikle ilgili e, evet. söylemiştiniz e, merkez olarak. Konserler düzenliyor musunuz? Evet. Aslında esas amacımız değil. Hı hı. esas yani Müzik ve folk ve halk bilimi bölümünün esas amacı e, var olan e, kayıtları değerlendirerek e, yayın yapmak. Ve Yunanistan satında e, e, müzik kaydını sürdürmek. E, ama son yıllarda e, yaz mevsimini... E, Yaz mevsimi mevsimine denk gelen güzel macamizde birkaç konser düzenledik. Mesela Atina Üniversitesi'nde de müzik müzik ekoloji bölümünün çok iyi bir korosu var. Onlarla Anadolu şarkıları ile ilgili bir konser düzenledik. İki defada e, sınıf arkadaşım ve değerli dostum Cengiz e, Onur Alın e, işbirliğiyle e, Osmanlı müziği dinlettik. E, bu arada e, Bizans e, kilise müziği ile ilgili. E, ...bir e, etkinliğimiz de olmuştur. Hı hı. E, son bir şey sorayım... E, ...vaktimiz dolmadan. E, biraz önce konuştuk çok sayıda... E, ...araştırmacı için hem de hem Türkiye'den... ...hem başka yerlerden araştırmacılar için... ...bir e, başvuru merkezi bugün. Küçük Asya Araştırmaları Merkezi. E, dijital olarak peki ulaşılabiliyor mu... E, ...arşivin belgelerine... ...metinlerine veya ses kayıtlarına... ...ya da mümkün olacak mı yakın zamanda? Şöyle... E, 2014... 2004-2008 arasında bütün arşivimizi dijital ortama aktardık. Maalesef yani çok geniş ve büyük kapsamlı bir arşiv olduğu için software'de bir aksilik çıktı, yükledik ve düştü. Hı. Şimdi yeni keywords bularak yani daha sadeleştirerek çünkü çok büyük bir indeks oluşmuştu. Ee, aşama aşama yüklemeye e, başladık. Şu anda Kabadol ile ilgili arşivin önemli bir kısmı sitemizde. Ee, ama aynı zamanda müzik ve halk bilimi bölümünün bütün kayıtları onları sitesinde e, sadece ilgilenen e, bir dakikalık bir örnek dinleyebiliyor. Yani parçanın tümü alınamıyor ama e, bütün kayıtlardan bir dakikalık bir örnek e, e, dilenebilir. Bu bile çok önemli aslında. Evet. Yani elinizde ne olduğunu görebilmek tabii, için, tabii, arşive tabii. başvurup e, belki kayıtları isteyebilmek için. E, çok teşekkür ediyorum. Stavra ben teşekkür ederim. Geldiğiniz için, katıldığınız için. E, Küçük Asya Araştırmaları Merkezi'nin varlığı aslında bizim açımızdan da şöyle çok önemli. Yani bizim bugün kaybolmuş olan Anadolu'daki Rum varlığını tanımamız, öğrenmemiz açısından çok Kıymetli Gerçekten burada verdiğiniz bütün konuşmaları takip etmeye çalıştım. Bugün de müzik üzerine konuştuk. Olmayan. Çok teşekkür ederim tekrar geldiğiniz için. Bir sonraki programda başka bir konukla tekrar birlikte olmak üzere.